Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olan cenneti vaat etmiştir. Ama Mücahitleri büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.